Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama şöyle cevap verir. Ey Musa ben onun yere uzanmış halde inleyerek yalvarmasına ve vatanından, ana babasından, evladından ve karısından ayrı kalmasına acıyarak günahlarını bağışladım. Kendisine ana babası, çocukları ve hanımı kılığına girmiş melekler gönderdi.